Efendim eşimden 4 aydır ayrı yaşıyoruz eşimden. E, fakat eşim eve dönmek istiyor. Alkol kullandığı için ve geçim noktasında herhangi bir katkısı olmadığı için evde sürekli kavga çıkıyor. E, ben de bu yüzden kabul edemiyorum. Defalarca alkolü bıraktı tekrar başladı. Halen nikahlı eşi olduğum için e, günaha girdiğimi söylüyor. Ben ne yapmalıyım? Kocaya itaat etmediğimden dolayı gerçekten günahkar olur muyum? Diyor. Yani alkol alkol... Alkolik bir kocuya nasıl itaat edecek, neyine itaat edecek ben bilmiyorum. Tabii Allah yardım etsin. Şimdi, e, tabii alkolik bir insanla e, evlilik sürdürmesi bir hanım için çok zor bir şey. Yani nikahı düşmüş değil. Yani mümkün olduğu kadar barışmak, bir evde kalmak, hı hı. sabretmek e, gerekir diye tavsiye ediyorum. Yani. Evet.